وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَعَذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Amin. Bu devre programında bana ikinci olarak düşen resullere imandır resullere iman geleneksel İslami eğitimde de gördüğünüz gibi imanın şartlarından Allah'a imandan sonra gelen resullere iman bölümüdür biz bunu imanın şartları olarak ezberli, ezberledikten sonra bu Resullere imanın içeriğinde muhteviyatında olan her şeyi bu anlamda ele alıyoruz. Yani Resullere iman denildiği zaman Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen kendisine vahiy gelmiş, risalet görevi verilmiş Kur'an'da, sünnette ismi geçen hepsine inandığımızı serdetmedir. Asıl budur. Ama bunun içinde Resul'e imanı aynen Resullere imanın tarifi şeklinde düşünüp ele alıyoruz. Çünkü bize bu böyle öğretilmiş. Aynen Musa Aleyhisselam'ın Ulul Azm büyük Resullerden biri olduğu Allah'ın ona Tevrat'ı indirdiğini kabulümüz ve bu ikrarımız Resullere iman niteliğinde yeterlidir. Ama aynı tarifi anlamı Resul'e imanda da kullanma bizim bu mevzudaki yanlış eğitilmemiz bize yanlış öğretilmesi yanlış öğrendiğimiz şeyler tabi ki yanlış tatbikin eylemin sebebi oluyor. Halbuki Resul'e iman ile Resul'lere imanı farklı farklı düşünebilmek için üzerinde sadece cümle şeklinde durmanız bile yeterli. Musa Aleyhisselam'ın ulul azm bir Resul olduğu, kendisine Tevrat'ın indirildiği, Allah'ın vahiy indirdiği bir Resul olarak onu kabul ve itirafımız Resul'lere iman niteliğinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki hepsi için yeterlidir. Çünkü onlara onun dışında o imanın bir lazımı yok. Ama Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a Resullere imanın bu ilk tarif şekliyle ele alınan bir başlangıcı mevzubahistir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın Resulü'dür. Kendisine en son kitap Kur'an indirilmiştir. Ona risalet görevi verilmiştir. Deseniz öbürkilere söylediğiniz tarifi söylemiş olursunuz. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselama imanın lazımları vardır. Musa aleyhisselama ve sahillerine Muhammed'in dışındakilere imanın lazımı yoktur. Musa'nın Nebi, Resul olduğuna inanırız ama ona itaat diye bir görevimiz yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resule imanı kastedersek halbuki imanın şartları olarak Resullere iman bunlardan birisidir deriz, öyle olması gerekir. Ama bunu öğretirken, insanlara bir şeyler verirken, resule iman tipinde vermemiz gerekir. Bundan da kastın, maksadın Muhammed aleyhisselatu Vesselam olduğu açıktır. O zaman Muhammed aleyhisselatu Vesselama imanın lazımları vardır. Bu lazım nedir? Muhammed aleyhisselatu Vesselama itaat. İkincisi Muhammed aleyhisselatu Vesselama ittiba. Üçüncüsü, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek edinme. Onda bizim için güzel örnekler vardır. Sonra onun verdiği, emrettiği her şeyi yapıp, sakındırdığı her şeyden, yasakladığı her şeyden uzak durmaktır. Bunlar Muhammed'e imanın lazımlarıdır. Ama Musa'ya, onun Resul olduğunun dışında, Kendisine vahiy indirildiğinin dışında, ona Tevrat'ın indirildiği dışında kabulümüz ve itirafımızın dışında bir görevimiz yoktur. Hatta bir gün Allah Resulü böyle bir mecliste otururken Ömer radıyallahu anhu Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde naklettiği bir rivayete göre kucağında bir tomar yazılı kağıtla gelir. Böyle. Allah Resulü diyor ki, Ömer bu nedir? Diyor ki Ömer radıyallahu anhu, ehli kitaptan bazı bilginlerin, yani ilim ehlinin nakillerini yazdırdığım kağıtlar diyor. Allah Resulü, tabi yüzünün şekli değişerek, benim getirdiğim size yetmedi mi diyor. Eğer şu an Musa hayatta olsaydı, bana tabi olmaktan başka bir kurtuluş yolu yoktu diyor. Evet. Şu an Musa olsaydı bana tabi olmaktan başka bir kurtuluşu yoktu diyor. Bu hadiste de gördüğünüz gibi Musa'nın bile hayatta olsaydı Muhammed aleyhisselatü vesselama imandan sonra ona tabi olmaktan başka bir kurtuluşu. Olmuyorsa ki bu ulul azm dediğimiz büyük resullerden birisidir. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetinden hiçbirini katiyetle Musa'nın denginde görmek mümkün değildir. Musa bile ona uyma zorunda idiyse kimin hangi ilmiyle, vasfıyla Muhammed'e ittibanın dışında bir seçeneği olsun bunu düşünemezdik bu Muhammed'e imanın Ali sallallahu aleyhi lazımlarını anlatan çünkü itaatte tek örnek Muhammed ali sallallahu aleyhi itaati de ele aldığımızda itaat Muhammed'e itaatin vücubiyeti ona imanın lazımı Lazımı derken herhalde ilk derslerde imanda anlatırken dinlediniz. Eğer birileri Muhammed'e inandığını söylüyorsa, o imanın denen, denenmesi, sınanması Muhammed'e itaatle gündeme gelir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat yoksa o imanın bir değeri yoktur. Burada itaat kelimesi şu anlamda kullanılır. Amirin emrederek, emre muhatap olan memurun hiçbir gönül sıkıntısı hissetmeden o emredilen şeyi yapmasıdır. Çünkü bir sıkıntı hissederek o emri yapma, zorlanmayı ve zorlandığını gösterir. Korkuyla, istemeden de olsa uygulamayı gündeme getirir, kalbi bir zorlanma. Halbuki ona itaat katiyetle bunu gündeme getirmemelidir. Yasakladığı bir şeyden de hemen elini çekmesidir. Yasakladığı bir şeyden hemen uzak durmasıdır. Bunu sairlerine yani kendilerine itaatle emrolunduğunuz Resul'ün dışındaki kimselerin itaatleriyle bu itaati birbirinden ayırt edebilmek için çünkü Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de itaat edin, ananıza, babanıza itaat edin, kadınların kocalarına itaat etmeleri, emirlere itaat etmeleri hep am, genel bir ifadeyle gelmiştir. O zaman Resul'e itaati biz, onun dışındakilere itaatten ayırt edebilmemiz gerekiyor. Nisa suresindeki ayet-i kerimede Allahu Teala ya eyühellezina amenu iti'u'llaha ve iti'ur rasule ve ulil emri kum Ey iman edenler Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de Burada Allah'a itaat edin diyor. Allah'a itaati müstakil bir emir sıgasıyla söylüyor. Resule itaat edin de müstakil ayrı bir emir sıgasıyla. Çünkü etta'ullaha ve et'ur-resule. Allah'a itaat edin. Resule itaat edin. Sonra sizden olan emir sahiplerine de Burada eğer Allah'a ve Resulüne itaat edin diyerek tek emir sigasıyla telaffuz edilseydi belki istenilen yani maksat belliydi. Buna rağmen birileri bunu şüphe ve tereddütle bulandırabilirdi. Buna sebep Allah'a ve Resulüne itaat ayrı ayrı emir sigalarıyla gündeme geliyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Bu ne anlama geliyor? Allah'a Resulüne itaat edin, sahillerine de itaat edin denildiğinde bu genel ifadenin içinde bu ikisine itaat, an, genel olduğu gibi mutlaktır da. Yani Allah'a ve Resulüne itaat sınırsızdır, mutlaktır. Mustakil emir sigarlarıyla gelmesi de bunu anlatır. Ve ölü emri minkom, sizden olan emir sahiplerine de, tabi burada anlaşılması gereken şey, onlara da itaat edin, anlamıdır. Ama bunu mustakil bir emir sigasıyla değil, sizden olan emir sahiplerine de dierek de takısıyla bunu tamam diyoruz. Sizden olan emir sahiplerine de yani Beynel Kavseyn onlara da itaat edin. Her ne kadar bundan anlaşılan onlara da itaat edin olmasına rağmen Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de itaat edin diye mustakil emir sevası denilemez. Tercüme edemez. Ama maalesef bazı meallere baktığınızda burada bunlar karıştırılmıştır. Ha. Karıştırılmasının getirdiği zarar nedir? Resule, Allah'a resule olan sırtım duvardan çeken. Allah'a ve resule, resulüne olan itaatin mutlaklığı gider. Sizden olan emir sahiplerine de itaat ediniz deseydiniz aynen onlara itaat edin. Dendiği gibi anlaşılırdı. En azından kötü niyetli kimseler bunu kullanabilirlerdi. Burada anlaşılması gereken şey şu, Allah'a ve Resulüne olan itaat mutlaktır. Genel her şeyde itaat ve bir de sınırsız itaattır. Bazen insanlar bu itaat kelimesini ilerideki bölümlerinde de anlatacağım. Farklı insanlara da kullanıldığında Resul'e, Allah'a olan itaatle sözde değilse bile tatbikte, eylemde karıştırıyor. Resul'e itaat edermiş gibi itaat ediyor. Allah'a itaat edermiş gibi itaat ediyor. Bazen kişinin söylemi, sözü her ne kadar tenkit edilen şeyi kabul etmese, yapmıyorum da dese, müsbet olarak Resul'e itaat ediyorum, etmek gerekir de dese, eylemiyle uyumluluk içerisinde olması gerekir. Söylediği sözle, yaptığı iş tatbiki arasında, bir paralellik, uyumluluk olması gerekir. Çünkü Kur'an bunu, Farklı bir yönde örneklendirerek kişinin söylemiyle fiili arasında bizzat kendisinin ayrım yaptığı bir yerde hayır böyle değil mi değil mi diye örneklendirir. Mesela Adi bin Hatim radıyallahu anh'un Şam'dan Mekke'ye döndüğünde Allah Resulü'nün huzuruna çıkar. Bu hadisi en yakın Tirmizi'nin e, hadis kitabında ee, bu zikredeceğim ayetin tefsirinde bulabilirsiniz bu kıssayı. Boynunda altın bir haçla gider. Hadi şu hacı attar der. Sonra İttekadu ahbârahum ve ruhbânehum erbâbem min tunillâh Yahudiler hahamlarını Hristiyanlar ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rablar edindiler diyor hemen Adi diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onlara ibadet etmezdik ki onlara rükû ve secde etmiyorduk ki Allah'tan gayrı Rabb edinelim <gülüyor> tabi diyor zaten böyle bir şey isteselerdi sizden yapmazdınız çünkü doğrudan doğruya Allah'tan gayrına secdenin ne anlama geldiği hemen anlaşılan bir yani sorundur müşkülattır ama siz onların yani hahamların, ruhbanların, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi veyahut Resullerinin haram kılarken, haram kıldıkları bir şeyi helal kılarlarken siz aynen onlara itaat etmez miydiniz, uzu, uymaz, uzu, uymaz mıydınız? Evet diyor, işte bu Allah'tan gayrı Rabb diyor. Gördüğünüz gibi adi, onlara Rabb edinecek bir fiil yapmadığını. Söyleyerek reddeder. Yani biz onlara Rabb Peki böyle böyle yaptıklarında aynı kabul etmez miydiniz? Evet. İşte bu Allah'tan gayrı Rabb edinmektir diyorum. Gördüğünüz gibi dille Allah'tan gayrı Rabb söylemesine rağmen tatbiklerinde Allah'tan gayrı Rabb edinme eylemi var. Bizler neyi nasıl düşündüğümüzü neyi nasıl kabul edip etmediğimizi sözümüzle değil. Aynen sözümüzle uyum sağlayan fiilimizle beraber anlarız. Sözümüz her ne kadar Allah'tan gayrına, Resulünden gayrına itaat edilmemesi gerektiğini söylesek bile ama fiilen tatbikimizde, eylemimizde Allah'tan gayrına itaat gündeme geliyorsa, fiil dikkate alınır, söz alınır, söz değil. Çünkü söz kendisini doğrulayan fiili göstermiyorsa o söz iddiadan ibarettir. Bunu anladınız mı? Eğer söz kendisini, kendisinin sağlamasını yapan, doğru olup olmadığını tasdik eden fiilini göstermiyorsa o söz iddiadan ibarettir. İddiayı anladınız değil mi? Söylenilmiş bir sözdür, gerçeği olmayan bir söz. O sözün gerçeği, ona uyumluluk sağlayan, onunla paralellikte olan tatbikler ancak alakalıdır. Onun için Allah ve Resulünün dışındaki itaat edilmesi istenilen her şeye ve evet herkese itaat mukayyettir. Yani sınırlıdır. Allah ve Resulüne itaat sınırsız, am, genel ve mutlaktır. Ama onların dışındakilere itaat mukayyettir. Yani sınırlıdır. Çünkü hadis-i şerifte la ta'atel mahluka fi ma'asiyetil halik Halika, yaratıcıya isyan edilen yerde mahluka itaat yoktur. Diyor. Bu bunu kayda alıyor. İşte burada Resul-e eğer mevzu bahis sözde, çünkü imanın telefuzu sözdür ama bu sözün hakikatinin ve sınanmasının testinin ilk alameti Resul'e itaattir. Resul'e itaat iman ettiğinizi söylüyorsunuz ama itaatiniz başkalarına oluyorsa ve itaat gibi gündeme geliyorsa burada bir sorun vardır. O iman iddiadan ibarettir. Ve burada Allah'a itaat Resule itaat beraber ele alındığında biz uygulamamızda belki Resule itaatin ne anlama geldiğini biliyoruz Ama teşviş tereddüt ve şüphe ilkkaeddicileri hasreten mutezile ve hadis inkarcılarını mealcı dediğimiz grubun ifadesini ad ortaya attıkları şüpheye düşünürseniz Allah'a itaat Resul'e itaat affedersiniz Allah'a itaat gibidir deriz Resul'e itaat Allah'a itaattir demeyiz Resul'e itaat Allah'a itaattir sözüyle Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir sözü arasındaki farkı anlıyor musun? Kimde? Resule itaat Allah'a itaattir. Resule itaat Allah'a itaat gibidir. Bu bu iki cümle arasındaki farkı kim söyleyecek? Diğerde Allah'a itaattır. Direkt Allah'a itaatten öbüründe Allah'ın emrettiği için e, Allah'la eş koşmamak var. Eee Resulü eee Resule itaat et. Resulü'ne itaat etmek Allah'a itaat etmek gibi değil, Allah'a Allah istediği için Allah, Resulü'ne itaat etmek Herhalde bir şeyler yakalamışsın ama ifadede zorlandın. Çünkü onlar diyorlar ki Resulü'ne itaat den maksat Allah'a itaat. Kur'an'ın içindekilerini yapmaktır diyor. Hı. Halbuki öyle değil. Resulü'ne itaat Allah'a itaat gibidir. Bunun anlamı ne? Resul'e itaat Kur'an'ın içindekilerini yapmak değil, Kur'an'ın dışında Resul'ün söylediklerinde ona uymaktır. Buradaki de ilk ayrımı biz, Allah diyor ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ resulin اِلَّا لِيُتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz, Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsinler diye Resul'ü yolladık demek ki resullere itaat, resule itaat Allah'ın izniyle endir. Bu ne anlam taşır? Ne anlam taşır? Eğer resule itaat izninle mevzu bahisse, demek ki resule itaat Allah'a itaat değil. Resule itaat Allah'a itaat gibidir. Aslında resule itaat Allah'a itaat bir sözü açık Anlarız ama onda da bu istenilen mana var. Fakat teşvi, şüphe, tereddüde karıştırma müsait bir ifadedir Türkçe. Onun için Resul'e itaat, Allah'a itaat gibidir diye bunu Türkçe ayırmamız gerekiyor. Olması gereken bu şimdi. Çünkü Resul'lere itaat ancak Allah'ın izniyle mevzu bahis olmuştur. Bununla alakalıdır. Burada itaatin hemen arkasından gelen Resul'e, Muhammed Aleyhisselatu vesselama ittiba tabi olma. O da Resul'e imanın lazımlarındandır. Burada yalnız anlaşılması gereken itaat ile ittiba kelimesinin arasındaki farkı yakalamanız. İtaat, emredilen şeyi yapmak, yasaklanan şeyden uzak durmaktır. Net budur itaat. Yani emredilen şeyi yapmaktır. Eğer bu emir bir şeyin yapılmasını veyahut yapılmamasını istiyorsa aynen yapmaktır. Ama ittiba böyle değildir. İttiba, emrin dışında tavsiye edilen, onu da yapa, Onu yaparken gördüğümüz bir şey de aynen onun yaptığı gibi yapmaktır. Ona uymaktır. Bu illa emir sicasıyla gelmemiş olabilir. Hiç önemli değil. İttiba budur. İttibayı da elâla. Ayeti kelimede Allah azze ve Kur'an'da buyurur ki birileri bir topluluk Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlar bu Yahudilerde, Hristiyanlarda, geçmişteki ümmetlerde de olmuştur. Allah diyor ki, Muhammed'de ki onlara kul, in kuntum tuhibbunallaha fettebiuni yuhbibkumullah. Onlara de ki, Allah'ı sevdiğini söyleyenlere. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bakın şimdi, Allah'ı sevdiğini söyleyenlere, ifade açık mı? Çünkü Allah'ı sevdiğini söylemek sözde. Bu sözün iddia mı, hakikaten bir gerçek mi olduğunun sınanması, denenmesi gerekir. Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorlarsa, oni, Bana tabi olun de. O zaman Allah da, Allah da sizi sever. Gördüğünüz gibi burada Allah'ı sevme sözde kalmamalı. Seviyorsanız ispat edin. Yani bana uyun, bana tabi olun diyor. Şimdi, Allah'ı sevme, Allah'a imanın lazımı, Resul'e iman da Allah'a imanın lazımlarındandır. Ama Allah'ı sevme, Resul'e ittiba dediğimiz hem aynı anda Resul'e imanın da lazımlarındandır. Çünkü burada ittiba kelimesi, am geldiği gibi sınırsız. Neyde olursa olsun ona tabi olmak, onun yaptığını yapmak. Bu o zaman Allah'ı sevmenin ispatı oluyor. Sözde kaldı mı iddia. İddia ile ispatın arasındaki farkı anlıyor musunuz? İddia ne? ispat ne? Yani ispat edilemeyen söz ve fiil. Sağlaması yapılmamış, denenmesi yapılmamış. İspat ise sevdiğini söylemek değil, sevdiğini göstermektir. Çünkü is, ispa, iddiadan öteye taşınması gerekiyor. İddiada kaldı mı onun bir değeri yok. Ali, Ali, İmran'da. Ali İmran'da birileri verir, rakam hatırlatırmışlar. Ali İmran'da. Binaenaleyh, söz iddia, o sözü doğrulayan eylem, bir neyse bu da ispat olması zoru ispat edilme zorundadır bununla. İddia değil, ispat olması gerekir. Resul aleyhissalatü vesselam'a, Muhammed aleyhissalatü vesselam'a ittiba neydi olursa olsun an ve mutlaktır. Yani sınırsızdır. Her halükarda ona ittiba, onun yaptığını yapma. Bunun akabinde gelen onu her şeyde örnek edinme. Yani لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ عُسْفَةٌ حَسَنَ Şüphesiz onda sizin için çok güzel örnekler vardır diyor. Bunun illa emredilmesi gerekmiyor. Bir yasaklılık olması gerekmiyor. Onun yaptığı bir şey en basit şeyde onun yaptığı bir şeyin bizim normal bir halimizde sevmeyeceğimiz ihtimalinin yanında dahi bir gün kendisi bir şeyi sevdiriyor, bir yiyeceği. Birileri de onun sevmediğini söylüyor. Allah Resulü diyor ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Benim yaptığım bir şeyi neden kerek görürsünüz? En azından onu yapamıyorsan, içine almıyorsa diyelim, sevmediğini söylememen gerekir. Resul onu yaptıysa, ki o içimizde Allah'tan en çok korkandır, ona en çok itaat edendir, onun örnekliği de her halükarda geçerlidir. Sahabe bu mevzuda o kadar ifrat noktasında aşırılık diyebileceğimiz belki bir noktada Resulün her yaptığını yapmak. Nasıl hareket etmişse öylece hareket etme. Bir gün İbn Ömer radıyallahu Anh'u Arafat'tan inerken bir kayanın arkasına iner ve orada çöker. Sanki defhacet yani ihtiyacını giderirmiş gibi yapar. Bunu yapmamasına rağmen ihtiyacını giderirmiş gibi harekette bulunuyor. Yanındaki arkadaşı gelince ne oldu diyor? Böyle böyle yaptın. Ben diyor Arafat'tan inerken Allah Resulün orada böyle yaptığını gördüm diyor. Ve aynen onu yaptığı gibi yapmak istedim diyor. Bu neyi gösterir? Tabii ki biraz aşırılık vardır. İlla Allah Resulü defi, defi hacet yani ihtiyacını giderdiği gibi. Bizim de öyle bir şey yapmamız sünnet ve o kabul etmemiz mümkün değil. O tabi bir ihtiyacı gidermedir. Ama orada ona benzeme çalışma, onu örneklikte en uç noktada görmenin, ki biz buna bir yerde ifrat diyemeyiz, aşırılık diyemeyiz, onu her şeyde kendisine örnek olarak benimsemiş. Bunu dünyevi, normal yaşantı içerisinde zamanımızın bazı gençlerinde görebilirsiniz. Belli bir yönüyle hoşlandığı birisinin saçları gibi saçlarını kestirmek yapmak. Onun giyindiği gibi giyinmek. Birileri sakalı şöyle yapıyor diye öyle yapmak. Birisinin taktığı bir kolyeyi takmak, yüzüğü takmak, ayakkabıyı, ayakkabıyı aynen ona benzetmek. İnsanların tabiatında sevdiklerine bu denli benzeme onların yaptığını vardır Halbuki bu bizim dünyevi ve uhrevi saadetimizin tek kılavuzu dediğimiz sebebi dediğimiz insan, Resul'e benzeme herhalde bu noktada katiyetle aşırı sayılmamalıdır. Ve öyle düşünülmemelidir. Bunu ancak sevdiği insana benzeme, onun yaptığı gibi yapma, onu giyindiği gibi giyinme, onu yürüdüğü gibi yürüme, onu konuştuğu gibi konuşma, onun hatta konuşmadaki bazı mimiklerini bazı televizyon kanalları var. O toplumun sevdiği ve o kendisinden istifade ettiklerini düşündükleri insanın bazı konuşmalar arasında eyvallah dediğini görürsünüz. Aynen hapishane kabadayısı gibi. Bakıyorsunuz etrafında ondan istifade edenlerin bile konuşmalarında eyvallah demeye başladıklarını. Yani insanlar sevdiklerini bu denli taklit etmek isterler. Herhalde bizim inanan insanların ve bizim dünyevi ve uhrevi saadetimizin tek kılavuzu olarak düşündüğümüz insanın Yaptığı gibi yapmak, onun gibi yürümek, onun gibi giyinmek, onun gibi konuşmak herhalde çok makul ve tabi isteklerden olması gerekir. Binaenaleyh burada ona tabi olmakla, onu örnek edinmeyi, bir arada zikretmeyi düşünmemin sebebi bunlar birbirlerine çok yakın şeylerdir. Ona benzemekten katiyetle yüksünmeyi. Ona benzemekten katiyetle utanmayın. Resul yaptığı için yapıyorum demek, belki onlar falan yaptığı için, falan şarkıcı, falan artist yaptığı için ben böyle yapıyorum demiyorlar. Ama o söz, o mimik, o hareketlerin kimden geldiğini toplum iyi biliyor. Onlar eğer bundan utanmadan, aşağılık duymadan yapıp yapabiliyorlarsa bizim buna benzediğimiz, Resul'e benzediğimizi söylemekten hiç de aşağılık duygusu duymamamız gerekir. Evet. Tümüyle ele alınan bir noktada Resul'e iman dediğinizde Resul'lere imandan bu cümleyi çıkarmalısınız. Resul'e iman üzerinde yoğunlaşmalısınız. Çünkü Resul'lere imanda anlamanız gereken Uyutur, Zaten peki derse gelme o zaman, ha? derse girme o zaman. Beni. Zaten tek geliyorsun, yarım geliyorsun ve yarıda bırakıp gidiyorsun. Ben hastayım, ben de şey var, Köstet var. Resullere iman da zaten zorlanacağımız bir taraf yok. Onların Allah'ın Resulleri olduğunu, onlara vahyettiğini söylememiz yeterlidir. Ki isimlerinin Kur'an'da, sünnette zikredilmesi yeterli. Ama Resul-i üstünde yoğunlaşın. Resul-i İman Resul'lere iman gibi değil. Resul-i İman'da itaat görülmeli. İttiba ifade ettiği gibi zaten Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Allah'ı sevdiğinizi söylemeyin bana uyarak bunu gösterin. O zaman Allah da sizi sever diyor. Hiçbir zaman Allah'a sevgi insanları sevdiğimizi söylediğimiz gibi sözde istenilmesi gereken bir şey değil. Allah'a sevdiğinizi söyleyin diye ne bir ayet ne de bir nas görürsünüz, hadis görürsünüz değil mi? Ama insanları sevme böyle değildir. Birisi konuşulurken, sahabeden birisi de diyor ki ben onu seviyorum iyi birisi peki bu sevdiğini ona söyledin midir? Hayır. Git bunu kardeşine söyler. diyor. İnsanlara bunun söylenilmesi gerekir. Her şeye rağmen bu sözün de bir hakikati vardır. Ama Allah'ı sevmenin farklı bir hakikati. O da Resul'e tabi olmaktır. İşte burada sevgi hem tatbikinde sadece söz düşünüldüğünden hem de bu tatbikin uygulanmasında birçok yanlışlar gündeme gelmiştir. Birileri sevgiye aşarak ona bedel başka bir kelimeyi gündeme tasavvuf ehlinin yaptığı gibi mesela aşk bahsedilir. Allah'a aşığı dedikleri insanlar. Allah'la aralarındaki sevginin aşk boyutunda. Sevdiği bir kadının sevgisi aşkı Allah aşkına götürdü. Bakın şimdi sevdiği bir kadının aşkı Allah'a, Allah sevgisine aşkına götürür mü? Muhammed'e ittiba ancak Allah sevgisini gündeme getirir. Aşk kelimesi ifadesi bizim İslam hukukuna baktığınız zaman ne Kur'an'da ne de sünnette bu kelimenin dini bir meseleyle alakalı zikredildiğini göremezsiniz. Ancak muhabbet dediğimiz, sevgi dediğimiz şey vardır. Eğer bu kimin için nasıl kullanıldığı bilinmezse bazen insanlara karşı sarf edilen sevgi bile düşünün. Bir kadına olan sevgi Allah sevgisine ulaştıran vesile görünüyor. Halbuki Resul'e ittiba'nın dışında bir vesileyi düşünmek mümkün değildir bu mevzuda. Ve burada ittiba onu örnek alma. Onun verdiklerini alıp yasaklarından uzak durma, Resul'e imanın lazımdır. Evet, beş dakdam var. Hocam, Tabii. Efendim? Tasavuf kelimesinin açıklaması. Bu mevzumuzun <gülüyor> tamamı dışında. Tarikat, sofilik hakkında sorduğunda söyle. Şimdi dediniz tasavvuf kelimesi tasavvufu dedim. Tasavvufta olduğu gibi dedim. Tarikatlarda. Tarikatı kastede. Onlar bunu her yönüyle karıştırmışlardır. Allah'a olan sevgiye aşk boyutunda güya el almışlardır. Aşk kelimesi bizim hukuk, hukuk, hukukumuzda geçmez. Ancak muhabbet vardır veya muhabbetullah Allah sevgisi vardır. Onlar bunu hem algılamada hem de tatbikte çok yanılmışlardır. Evet. Onlar birbirine benzer değil Aşk ve sevgi muhabbet. Hayır. Şimdi muhabbet Arapçadır. Sevgi Türkçedir. Aşk kelimesi de Arapçadır ama bizim hukukumuzda kullanılmamıştır. Ne Kur'an'da ne Sünnet'te. E, aşk bence e, şeytanın insanları ifsad için kullandığı romantizm dediği düşüncenin önündedir. Eğer bunu tatbikte görmek isterseniz, bakın mesela, birisi, birisini delice sevdiğini söyler. Delice aşık olurlar, evlenirler, iki gün sonra boşanırlar. <gülüyor> Bak şimdi, e, bu sevgi katiyetli sevgi değildir. Halbuki Allah'ın eşler arasındaki sevgi iki esastadır. Birisi mevedde, birisi rahmettir. Bu iki şey de Allah'ın inayetiyle eşler arasına konulur. Allah bunu ihsan etti mi bitmiştir. Müvedde dediğimiz ve rahmet dediğimiz şey. Bu anlattıkları aşk efendim. Mövedde eşler arasındaki olan sevgidir. Bu karşılıksız olan bir sevgi. Karşılıksız nasıl? Eğer ikisi de birbirine muhtaçsa, ikisi de birbirinin ihtiyacını gideren ve birbirinin örtüsüdür rahmeti düşünün, aynı sevginin devam etmesi için hastalanabilir. İkisinden birisi kaza geçirir, ayağı kırılır. Değil mi? Yaşlanır. Gençliğindeki güzelliği yoktur. Ama o rahmet onları bir arada tutar. Hele aralarında çocuk, mesela çocuğa bu rahmet denilmesi herhalde en uygun şeylerdendir. Çocuk kadınla erkeği birbirine bağlar. <gülüyor> Hem de sıkı sıkıya. Mesela bir kadın, bizde böyledir Anadolu'da, çocuğu olana kadar sanki eşinin evinde, kocasının evinde eyreti gibidir. Çocuk olduktan sonra biraz daha sağlamlaşmıştır, sağlamlaştırmıştır vidaları. Böyle hisseder. İki olunca, ikisi de aynı çocuğu sevince çünkü ikisinin meyvesi farklı bir bağlantı. Ama bu aşk dedikleri şey, şeytanın kullandığı vesilelerden romantizm düşüncesinin bir ürünüdür. Ve şunu unutmayın ki bazen rastgele denir, eşler arasındaki sevgi önceden değil, sonradan gelir. Önceden sadece senin ilgini çekecek bir şekilde onu görmen gerekir. Sen bu mevzuda konuşma hakkına sahip değilsin. İki kere ihlal ettin. Üç kere olacağım. Üçüncü mü olacaksın? Sen sus. Bu sefer bu Enes'in yapmadığını ben yaparım, döverim seni. Evet. Başka? Efendim? Çünkü insan önce dinlemesini öğrenecek ondan sonra. Sen dinlemiyorsun ki. Hem geç geliyorsun, derse gelmiyorsun, kaytarıp gidiyorsun. Dinlemesini. Evet. Başka? Baş söyledim İtaat, emredilen şeyi yapmak. Yasaklanan şeyden uzak durmaktır. İtaat bu. İttiba ise illa emir olması gerekmiyor. Tavsiye, teklif edilen şeyler. Onu yaparken gördüğün şeyi yapmaya çalışma. Dünya Buradaki kastımız ne olursa olsun önce ibadet ve akabinde dünya işleri. Giyinme, etme bunlar icabında defacet bile bir tabii ihtiyaçtır dedim. Dersi alakalandırarak peş peşe dinleyemiyorsunuz. Sorduğunun hepsini anlattım az önce. Kaydediyor musun buraya? Ya. <gülüyor> Kaydedseydin evde de Nasıl bir Bak Ahmet kadar düşünmedi Dedi ki benim kaydım olsun diye çünkü onu bunu giderken <gülüyor> bir ay dolaşabilirdi kendimde de olsun diyorum. <gülüyor> yani Hayatı boyunca sadece e, Allah'a sevdiğini iddia eden insanlara insanlarla ilişkimiz yani Allah ve Allah'ın resulünü çok seven bir insan. Sevdiğini söyleyen. Efendim? Sevdiğini söyleyen mi, seven mi? Şimdi şöyle, yani inşallah e, buradaki gençler gibi Allah'ı sevdiğini ve Resulü sevdiğini söyleyip iddia edip de aynı zamanda da bunu bilen gösteren bir insan. E, karşı tarafta da bir tane insan var, diyelim ki Allah'ı sevdiğini söylüyor, yani iddia ediyor. Demin dediğim, anlattığımız gibi. Resulü de eee Sevdiğini iddia ediyor ama fiilinde hiçbir şey yok. Hatta tam zıttı tam tersi var. Bütün yasaklarda, yasaklarını yapıyor. Emirlerinden uzak yaşıyor. Bu insana karşı biraz kalbimizde yani buğuz ediyorsak kalbimizin sertleşmesinden mi kaynaklanıyor bu? Ya da gerçekten Allah'ı ve Resul'ü sevdiğimiz için mi? Yani bu şeytanın bir oyunu mu? Ya da dinin bize... Şimdi ben sorunu tam yakalayamadım baştan dedin ki birileri Allah'ı sevdiğini söylüyor. E tabii ki öncelikli olarak Allah'ı sevdiğini söylemesi illa yanlış anlaşılması gereken bir şey değil. O adamın durumuna, konumuna, kültür seviyesine göre biz Allah'ı sevmenin ne olduğunu anlatabiliriz. Az önceki verdiğim ayet kelimedeki örnekle. Allah'ı sevmek Resulüne tabi olmaktır. Onun dışında işte şöyle seviyorum, böyle seviyorum gibi İfadelerle bunu anlatamazsınız. Resul'e uyduğunuz müddetçe. Mesela Abdullah ibn Zubeyr'in oğlu Orvat ibn Zubeyr bir akşam geç geliyor eve. Neredeydin diyor bir ilim meclisinde. Ne yapıyorlardı zikrediyorlardı. Öyle ki diyor zikrederek kendilerini yere vurup düşüp bayılıyorlardı diyor. Abdullah ibn Zubeyr diyor ki sakın bir daha oralara gitmez. Pelam diyor babam anlayamadım. Ne demek istediğini. Dedi ki diyor, ben Allah Resulü ile Ebu Bekir, Ömerle, Osman'la, Ali'le bulundum. Hiçbiri Allah zikrederken böyle bir şey yapmıyordu. Ben ondan sonra anladım ki babam hak söylüyordu diyor. Şimdi burada birileri Allah'ı sevdiğini göstermek için, güya Allah'ı zikrederken kendine geçip yerlere vuruyor. Bu Allah sevgisi değil. Allah sevgisi Resul'e uymak. En azından burada örnekleştirin. Resul böyle zikrederek kendinden geçmemiş. Allah'ı en iyi zikredenlerin başında o. Sahabe Allah zikredenlerin başındadır. Onların hiçbirisi Allah'ı zikrederek kendinden geçip de cezveye düşmemiş. Bizimkilerin cezveye gelmesi. Anladın? Şimdi bunu örneklendirirsin. Akabinde bizim o gibi insanlara buzumuzun kinimizin işlemesinden önce onlara Allah sevgisinin aslını anlatman gerekir. Hemen kalbi boğuz makinesi gibi çalıştırmaman gerekir. Biz o yaptıkları işin yanlış olduğunu söyleriz ve o işi sevmeyiz. Ama önce öncelikli onlara doğruyu öğretmeye gayret etmemiz gerekir. Eğer biz her her, her harikarda herhangi bir sebeple bu doğruları öğrendiysek birileri üzerine bu doğruları yanlış, Allah'ın farklı kurularıymışız gibi hava atarak göstermemek gerekir değil mi? Onların da bu değeri anlamasını sağlamaktır. Hemen buzu işletmeyin. Çünkü buzu öyle bir şeydir ki bende açılan baraj gibidir. Ne demek bu? Hiç baraj kapanın açılışını gördün mü? Ama bakmamışındır. Barajın kapağını bak şu kadar aç, kapayamazsın artık. Bu kapandıkça su seviyesi kadar bitecek. Açtığın mı da o seviyeye kadar su gidene kadar o barajın kapağını indirmezsin. Çünkü buz baraj kapağını yani barajın ağzındaki si benden açılması gibidir. Bu buza, buza hakim olamazsın. Ama ona öğretme duygun öne gelirse buz yeterince sadece o işe buz eder. Kişiye buğz edersen teblig etme biter. Ama o yaptığı amele buğz edersen bu değişir. Evet. Başka? Evet. Evet Ahmet. Bak durdu seninki. Gidiyor. Sesini kahvaltı yapmadın mı sabahleyin? Yaptım hocam. Sizin çıkarım. Peygamber <Gülüyor> İslam'ın bana dünya işlerine uymayın değil de bir siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz diyorum. Herhangi bir şeyde dinde bana sorduğunuzda ve söylediğimi yapın. Diye. Dünya işlerini, bunu o hurma aşılaması meselesinde söylüyorum. senin gözüne girmek. Bunu mu demek istedin? E, a, a. Ula sen giremezsin lan. Hatasın <gülüyor> <gülüyor> yani değil mi? Giremek istemedim. Yani gözüne girme için ne yapmamız lazım? Ha. Önce geçmişi düzelteceksin. Onları temizleyeceksin Ahmet. Evet. Yaptığın hatalardan döneceksin. Gideceksin mesela şimdi Enes'in elini öpeceksin. <gülüyor> Hocam buna hata görmüyor. Problem burada. Zaten e, e, sorun olur yani. O adam, o adam sana benden daha çok merhamet ediyor. Benim kadar azarlamıyor, değil mi seni? Ama, mi, ama Sen ben her fırsatta sana çarp. Efendim? Sen beni daha fazla tanımıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ana, aman tanımıyorum. Ondan bu, <gülüyor> ola, bu, bu kadar tanımışla tanış tanımışlıkken bile tanımışken bile seni yine çarpıyor. Daha çok tanısam sana. Buralara caminin etrafına bile sokmam belki. Sevildiğim Belki çok bana. Ha? Ben bana Acınmak, acınmak mı istiyorsun? Allah'ta ben hiç acınmak istemiyorum. Bende acınacak var. Bende. Onu kötüye kullanıyor. İnsanlara zulmetmek için kullanıyor. Ağmet. Ağmet. Fetva vermek kimden Bilenin Fetva vermek? Tabii ki bilenin. Genel anlamda soruyorsan bilen bilen verir. Ben ne demek istedim? Mesela kadı olarak fetva vermek kimin hakkıdır? dersen, Valla herkesin hakkı değil. Şimdi diyelim ki ikiniz kavga ettiniz. Sen bana sadece geldin derdini anlattın. Şüphesiz sen haklı olduğun yerleri anlatıyorsun. İşte bu ben bana vurdu et ya durup dururken vurdu bu adam sana. Hiçbir şey yapmadım. Valla ben bir şey yapmadım. Adam vurdu işte bana. Bu mümkün değil. En azından gözünle bir şey yapmışsındır adamı kışkırtacak. Benim şimdi hükmetmem için onu da dinlemem gerekir. Aynen. E şahitteye ihtiyaç duyacak bir söz varsa o zaman şahitte isterim. Sonra aranızda hüküm veririm. Bu ki birilerini incitir, birilerini sevindir hiç önemli değil. Kadı bunu gözetler Anlaşıldı. Ama dini meselelerde kim katva verir dersen bence yine herkes değil bilen bir meseleyi bildiğini zanneden, her meselede fetva vermek hakkına sahip değildir. O bildiği şeyi de yanlış bilip yanlış kullanabilir. Şimdi eline her keser alan marangoz mudur? Tahtayı yontarken ayağına da vurabilir. Birisini keser vururken görünce ben de yaparım diyemez ki insan. Ben sizin elinize bir keser vereyim, yine şu ağacı doğruca yontamazsınız kesersiniz bunu. Birisini bir kere öyle yaparken görme kullanacağını iddia etmek değildir. Ne Birilerim var burada fetva veren ile. Genel bir soru. Genel. Evet. Hocam gençler eve gittikten sonra Allah razı olsun sizlerden istifade ediyoruz. Burada. Kendimiz eve gönderdiğimizde Kur'an ve sünneti öğrenmede ne tür bir metot bize tavsiye edersiniz? Hangi kitaplara bir, bir Kur'an okuma menheci diye bir ders serisi var. Gördün mü sizler? Dinledim. Mü? Buna, bak onu bir dinle. Önce biz sürekli bir Kur'an okuyucusu olmamız gerekiyor. Kur'an'ı e, birilerine fetva vermek için, hüküm çıkarmak için değil, anlamak için okuyacağız. Okuduğumuz her ayeti kelime kelime cümle cümle anlamamız gerekiyor. Öyle bir okuma alışkanlığı kazanmamız gerekir ki bir sonraki okuyuşumuz ile ondan önceki okuyuşumuz arası öncekini unuttur, unutturacak kadar mesafe olmamalı. Yani bugünkü okuduğumuzu unutacak kadar ara vermeden ikinci okuyuşumuz olması gerekiyor. Buna sürekli bir Kur'an okuyuşu. Ve anlamak, yazanı anlamak, hüküm çıkarmak değil. Bunu öyle zannediyorum. Beş, on kere okumuş olman gerekir. On birinci okuyuşunu ilk okuyuşunu olarak düşüneceksin. Faraza. Bu on beş de olabilir, on altıyı ilk okuyuşunu düşünebilirsin. O ana kadar kat ettiğin mesafeyi yakalayacaksın. Kur'an'da bir mevzu bütünlüğü yakalarsın. Bir mesele bütünlüğü yakalarsın. Sonra kelime bütünlüğü yakalarsın. Bunu anladım Mesela Kur'an-ı Kerim'de, Bakara'da e, Adem'in yaratılması, meleklerin ona secde etmesi, e, onasını cennete konulup çıkarılması dünyaya. Mesela bunu okurken Kur'an'ın kaç yerinde bu kıssa geçiyor? 13 yerinde bu kıssa geçer bak şimdi. Diyelim ki Araf'taki geçen bu mevzuyla alakalı kıssa daha farklı ayrıntıları vardır. Maide'de geçen özlü bir kısmı vardır. Bir başkasında daha farklı. Bu sefer Kur'an okurken bununla alakalı sair yerlerdeki, surelerdeki kısımlar da aklına gelecek. Buna biz mevzu bütünlüğü deriz. Ondan sonra mesele bütünlüğü oluşur. Mesele nedir? Bakara'da bir talak meselesi var. Ha diyorsun Nisa suresinde de var, talak suresinde de diyorsun. Anladın mı şimdi bütünlüğü? Bazen kelime bütünlüğü gelir. Bir kelimenin nerede, nasıl farklı kullanıldığını yakalarsın. Bu en basit okuma şekliyle kazandığın bir şeydir ki, bu anda tabi bazı ayetler ilgini çeker, dikkatini çeker. Hayatından herhangi bir, hayatının herhangi bir yönüyle alakalı olduğunu zannedersin. Öyle veya olur. Onu iyi anlamayı düşünürsün. Hemen o ayet hakkında peygamberden gelen bir sözü bulmanın yolu. Diyelim ki Bukhari'nin kitab tefsirini açarsın. O ayet hakkında gelen bir delilin olup olmadığını ve Tirmizinin tefsirini açarsın. Tirmizinin sahihinin içinde kitab tefsir diye onda da bir bab vardı. Onu açarsın. Müslüm'de bu serpiştirilmiştir. Neseyinin. Sünen'in dışında, Sünenin Kuvra isimli kitabında, Kitabı Tefsir diye onun da bir tefsir bölümü vardı, iki cilt halinde Yani bu yöntemi takip edersin. Bazen sen ulaşırsın, bazen ulaşamazsın. Ulaşamadığını bilen birisi vasıtasıyla elde etmeye çalışırsın. Bu şimdi tedricen üst üste geldi mi, daha farklı nasıl kullanacağını da sesmeye başlattım. Bence evde eğitimdeki en güzel olan asıl kurulur, iyi bir Kur'an okuyucusu ilgini çeken ayetleri de Peygamberle konuştuymaktır. Türkçe usul kitapları var? Mı? Ha? Türkçe usul kitapları? Yok. Sana Kur'an oku dedim. Döktü. Usul'e seni ne ihtiyacın var? Ya, öğrenmek için. Öğrenmek için mi? öğretmek için mi? Kendin için öğretmek için mi? Ya öğretmeye kalktı. Kur'an'da ne e, mi yoksa mı? Başka ne yapacağım? Meal mi? Arapça mı okuyacağım? Anlamak göre. Eee o zaman niye Arapça mı okuyacağım dedim. Tabii ki bildiğin dil okuyacağım. Okuduysan tekrar yani? Az önce dedim. Durmadan okuyacağım. Hüküm çıkarmak için değil. Fetva vermek için değil. Anlamak için okuyacaksın. Saat geçiyor mu? Meschi evet. Şey başlaması lazım aslında. Efendim? Evet. Katiyetle takıya sahtekarlıktı. Yani ıı, cemaatin yanında söylemiyor ama alimler kendi arasında başka bir düşünüyor. Ama cemaatler başka bir fetvabe geliyor. Bunu takıyaylara... Sen ne bildin ki onların sohbetine mi da bile? Yani böyle yapanlar var mı? Yani, ben Kuralar ne bileyim. Sen sorduğuna soruyorsun. göre sen bilirsin. Yani sen diyor sizi anlamazsanız bu konuyu size anlatmak tamamen ailenler kendilerine... E doğru. Yani, Bazen sen mesela anlamıyorsun. Anlamayınca dövmek gerekir. Hocam bu samimiyetsizlikler mi kaynaklanıyor? Bir insan bir şey dediniz ya, onu güzel tespit ettiniz. Ee, okurken hani birilerine e, bir hüküm vermek için mi okursan da kendin anlamak, anlamak için? Anlamak için. Bunu yapanlar samimiyetsizlikten mi kaynaklanıyor Bilmiyorum. birdenbire o veremeyiz ki. Herhalde ukalalık yapmak istiyoruz. Hava atmak istiyoruz. Çünkü görüyoruz. Allah katında hani çok. Okur. Tabii. Boş bir şey olmadığı için. Tabii. Evet. Bazen Bazı maalesef.